Yusuf'u Hemedani Hazretleri bir gün böyle oturttu, araştı, araştı, araştı, araştı. Merkebi çıkardı, gideceğiz. Çıkardı, geçti, bir harab olmuş yerin merkezi içine vardı. Bir adam böyle duruyor. Oğlum, oğlum, bu oğlum, oğlum. Yusuf'u Hemedani'ydi. İyi e, gel, sana tepketler. Yok, ben ayağına isterim de. Böyle muhabbet böyle olur. Sen iyice muhabbeti sürüttürürsün en büyük insanı. sür muhabbet. Altına, bütün sevgililer ayağına, Allah'ımız ayırmasın yavrumu. Yani. Dedi, yavrum dedi, işte İbrahim milletemin karşısında ben, Samalya'nın. Allah! Dedi, bir tür o, Çünkü, bir aşığın, bir aşığın... Gelen ceryan yakal kavurur, değil mi şeyler bütün? o bir sahra telefonlarında neden çok bulunduk, askerliğimiz öyleydi. Oraya bir şey kollar, mesete kollar. Bir buçuk golf girdirir, ondan artığını geriye atar. Çünkü tevkaklı geçiyor oradan, yıldırım da geçiyor oradan, giryanda da Bu kele atlarsa o telefonu kırar bir zayıf bir telefonu bir ustamız olmazsa bize tüccük de vermezse ölüyoruz beyabımız ölürüm. Onun için o büyükler bizim şeylerimiz olur. Allah'ımız ayırmasın inşallah. Ahim. Dedi ki benim aşık olup da görünce ben adamlar var kana ben efendimi niye terk ettim? Doğru yine ustasının memleketine gidiyor şu efendi aslatları mürahafabada böyle gözünü açmış demiş ki İbrahim geliyor bir şehir dört tane kapı varmış uzaklarda bunların gözleri deler görür Allah'ım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öf öh, közlerim Ahmur geliyor açın derdi Ahmur Ağa geliyor <gülüyor> <gülüyor> yani gözü diler geçer dediyse böylelerdi Allah'a şefaatlerine naid Allah. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yalnız dedi, ecnebi elbisesi giyin, derviş elbisesi giyme, ıktırma. Di başkasına dedi. Yok zorlatacak olursa birkaç tokat atın, daha zor birkaç değnek bulun. Onları da tanımaz da girecek olursa tokunmayın, o zaman can oluyor dedi. Yani öyle yetiştiriyorum ben onu, ama diyemem dedi. Geliyorum işte, aleyküm, aleyküm, Selam öptük tozlar yarılır. Selamünaleyküm kardeşlerim. Aleykümselam. Nereden gelin, nereye gidelim? Bir kapının kovulmuş köpeği, yine o kapıya yarlanmaya gidiyorum demiş. Bu kadar tevazulu padişah geldi. Neyse şu Şakik'i Belki'nin kovduğu İbrahim'i bin etsem olmasın? Evet, öyüm demiş. Hadi. Ona niye tenezzül ediyorsun? Ona buzağı güttürmezler, öyle şıklar var ki demiş. Kalk böyle adamlar, onlara git. Yok ben efendimi biliyorum, ben İsmail'le mantığı ağlayarak da zorlatmış. Birkaç tokat, birkaç de dine kurmuşlar. Tek bir tere kaplan gireyim diye oraya gitmiş. Orada da Türk denedin verdim. Selam vermiş. Ne demiş kimsin sen, İbrahim'in eten misin? Bir kafanı köpeğe yedim. Kino kapıya, yalanmaya giriyor. Ya tevazu kitapta nede böyle yaz? <gülüyor> Geç birer babam, bu daha küstürmezler bizim, bizim şarkıları. Daha çok değil. <gülüyor> ben biliyorum efendim. Zorlatmış, tokatlamışlar. Biraz daha ilerinde dinlememişler. İşte ben içeriye kendini atmış, duraklamışlar. Efendi hazretleri geldi karşılamaya gelmiş. Elinde bir sim yazlı. ...senin yerine vekil olduğunuz kutbu cihan, Bizim hmm. üç gün sonra Şeyh'i refat onun postuna oturdu. <gülüyor> Bu eziyetsiz nefesiz olacağız zannetme onu, arkadaş. Çünkü Yunus 47 yıl hizmet etti Şeyh'ine dedi, Şeyh'i çitke, bundan hizmete katlanmadın. 47 sene hizmet etti kutlu Süveli Hazretleri, diye buyuruyorlar ki. Ben diyor 70 bin hijab geçtim, Giovanni izini ileride görüyordum yine. O geçmiş benden evvel Allah acı. Yani 70 bin hijabı geçmiş geçmiş ileri ediyor. Bu ile Giovanni. Bak ki 70 yıl hizmet etti Şeyhler. Hizmeti o bun getirmekti de dağdan mutlaha bunca hizmetler yediysem hizmete dayanmadım. Ne demek şurası? Kötürüm yara olmuş kendin gele gele. Oğlunu koy yarı indirken hanı beyin değildiyse yaranın kepesini kaldırınca kuş demiş yere. Biliyor musun Emre Yunis diyor ki Bakma. Bu şey arma. De o kutbi annem demiş. Yunis oğlun getir derse. İyi öyle oğlun kuteden altınlı mı demek ki hizmete razı değil bu adamı tepenin başından düşür. Yani hayırsız da elinden almışlar. Hiç kafamı sancam. o birbirine benziyor. Nasıl evet. onu da diyorsun? Evet, evet. şöyle yara oldu, Hiç, ama yok. Çıktıktılar, çıkardılar. Başı kısrdık, kapıya. Hey başım elhamdülillah paşaya yollanmadım diyor. Bu söylediğin azo, onu yazar. Hey başım elhamdülillah paşaya yollanmadım. Duyacak bu sözü Şeyh, diye mi yaktın bağırmayı? Bağırmayı yaktın ama bu kapya öyle olduğunu eden aklına edepsizlik olur. Gitti, gitti bir ya anneye geldi, uzun bir yan var uzun cipsa. Annem, efendi bana kabul edin nasıl eder? Sen onun gözü kördir. Bir paça veya korkulacak diye sarın, hâliye yat. Ben gecе onu daş diye çıkardım suyulardan. Sana bastı mı bu kimdir? Ben Ioannis gel diyorum. Kim Ioannis diye kabul etselerdi. Bizim Ioannis diye kabul ederdi. İşte mi yarı bu buranın içinde pekileri oraya yat pekileri attı. Ya da bir gecе çıktı bir gecе yarısı soğuk oldu böyle çölün içine Böyle buldular bu yolu bir rahatlıkla, efendilikle, olmaz böyle birer. Ondan sonra, bukluluk bu, vardır, döşüne basınca, ben bir şey var burada hanım? Vay, yonisteriz buraya yakma, bizim yonisteriz. Kalktıymaz ayağına, işin dürüst oldu ya yonisteri. Allah seni büyük insanla azam etti. Şimdi kendinin, Mekkebi yok, medresesi yok, hiçbir şey yok. O yazdığı şiirlere zamanın, e, zamanın profesörleri e, ayırtıp e, tercüme etmeden aciz kalıyorlar. Allah şefaatine nail etmeyin Bunlar bütün kardeşim işte o yolda iyi çalışmayla oluyor. Biz az bir şeye gömü koyuyoruz. Mümin kişinin mışanı diyor İbrahim'in İlk durduğu fikrola, bir yerde oturdu Allah'a fikreden. Anı ee, baktığı ibret semalara, <gülüyor> yıllara bakıyor, ibret alıyor. Diyaksız şu şamaları, semaları, semaları kelelerden beri tutan Allah, bizi yoktan var eden Allah, Evet kruna Allah'a asanun ve kruna Allah'a kıyamen ve ku'uden ve Ve tefekkerun ki halqu's semavatizel hak. Yok ki bunlar halholunmadı. Bir ibret alsın diye. Onların diyor ayakta zikredin otururken azikledin. Yapağınıza zaman Allah'a Allah diye zikredin diyor. Semaya, yerlere bakın. Bazı zaman oluyor, semanlara var, gözlerine alıp doluyor. Şüpür şüpür halkıdan Allah yıldızlarına bakıyorum, güneşine bakıyorum, Kutup yıldızına bakıyor. Bir aşka, bir alem, dünya. Biz e, gaflet de yaptığımızda bir şey anlayamıyoruz. Şu kavacın ortasından su çıkar, çıkar, akar, akar. Senelerdir akar da daha kesin vermez. Allah vermiş öyle. Kırkır, kırkır, kırkır, kırkır. Kır. Niye ben Bunların da vakti uzun, bunlardan da malumatın var, lakin çok uzun gider, size yazık olur. Efendim, hastanın çıktığı yer olsun haberiniz, peki. Hacı İsa, demedirler, 7 yaşında bir çocuk var, Neftep muallimine gönderiyorlar, 6 ayda Elif'i ezberle veriyor, Elif diyemiyor. Herif, efendim yazıyor bunu da, Yusufa'dan Emir Bukhari Hazretlerinin halifesi bu. Hacı İsa dede, o da diyor ki, çocuğumuz elik de diyemiyor, ezberilemiyor, aklı <gülüyor> girmiyor. Gel diyor çocuğu diyor, nasıl bir sanata ver. Yo Yok, mercudur ki Allah'tan rica olunur, bir gün sütruhata açılır, gelecek bu o yolda gitsin gelsin diyor. Anası saliha, sadika bir kadınıdır, girmiyor. Köprünün başından <gülüyor> bir dün kayıp bir gün kayboluyor, iki gün kayboluyor, üç gün kayboluyor, avlaşıyorlar, dört gün kayboluyor, bulunmuyor, beş gün kayboluyor. Altı gün deyince kaybolmuş, ketmiş gün, çalmış mı, uyuyamazmış mı çocuk yok. Altıncı gün, bir e, hisa geldi diyorlar. O ucuyolara geliyorlar, geliyorlar ki yüzün nur olmuş. Anakta soruyor o cevap, oğlum ne oldun sen altı gündür? Altı günler mi var, daha yemek ettin geldin. Yok altı gün oldu. Beni köprünün başında iki uç attı, semadan uçmaya başladı. Bu adına sarıldın. İyi beledi muhter sen nereye geliyorum dediler, bilmiyorum. Seni Muhammed Mustafa istedi. Hazreti Muhammed isterim, sen ona geliyor Ama edebi şudur, vardın mı? Ee, var huzuruna, ''Essalatu vesselamu aleyke ya Rasulallah'' ''Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah'' As-salatu ve selamu aleyke ya seyyidina seyyidel evveline ve lakididde mübarek ellerini öt. Kıçın kıçın, hatanın atıları işte, şöyle geriye git, kitap kıçın geçilir, ben o ne diyorsa onu söylüyorum kusura kalmayın. Öyle geliyor diyor, gel diyor, dinel orada, öyle diyor, dinel otur, dedim mi otur diyor. O ne zaman otur dersen sen o zaman otur. Ben diyor, vardım diyor. Düşler indi indi diyor. Yere eten yaranın indiği gibi hasta hasta. Indi de bir ümmetin iki insan suratında düştüler. Nereden meleğimiz? Büyük bir meclis kurulmuş. Peygamberimizin yeminde bütün sahanda peygamberler solunda evliyalar. Bütün binikmişler diyor. Ahiret hal. Meclis şak oldu varlığın kuzuruna diyor. Salavat okudum diyor, elini öptüm diyor, uzatmayacağım, geriye geliyordum diyor. Dizinin dibine yakına otur otur diyor. Ey valide muhtar otur otur diyor. Bismillahirrahmanirrahim, rahim dedim diyor, sen de dedin. Bismillahi al rahim dedim, elif dedi en elif diyor maddi manevi bütün elips sizde kafidir bu elif, bilini kafi liter deviyor ondan sonra ana demist desen ne deseniz okuyu veriyor ondan sonra okuyorum bütün cemaat okumaya başlar diyor Allahu Akbar neşadan Rabbimiz buna Rama Rama Alhamdulillah Rabbinal Alam eli yani falan bilirsen ha etti şey ezdoruldu öyle bir çocuk, altı yaşındak bir çocuk. ben yani, kazıta yaptım bunları sekiz sene önce Allah bütün milletin doldurur kardeş. Allah'ın kudreti bu başka bir şey diyemez. Ondan sonra okunu diyor. İsterseniz bir de e, tefsir ediyorduk. Diyor. Tefsirine başlayınca şurada hiç ayakta insan kalmadı. Hep yıkıldılar, ağladılar diyor peygamberimizin şeyi. Daha sütünü aldım. O devam aldı. Oyla pek karışalım ya Umar'ın fari, ne büyük yavaş olurum, bu yavruyu götürüm, suyun kaynadığı yerde kayın Dünya'ya suyu dağılsın da içenlere, kendine ölünce, yıkanınca, tokananlara, cenab cenabet olunca yıkanınca onları Allah affedecek, cehenneme yakmayacak, yıkayım orada, geldik diyor. Kutlu-u Şerif'te hacer Muallak saçının altında o sula beni yıktı, yıkandım diyor, çıktım dışarıya, Efenim su burdan mı kaynar? Hay, dört ayda gösteren, gittikleri gözümü yimdi, ayaklarına bastırıyorlar diyor, kaybolduk yepyeni yere vardık diyor. Az bir deniz diyor, büyük bir melek diyor. İsmi diyor, büyük bir kavva diyor. Yani denizin yarısını alacaksın dolduruyor diyor, bir arka döküyor diyor, yine dolduruyor, döküyor. Bu ne? Bu Allah'ın deryalarından bir deriye, şu meleklerinden bir melek, şu kudret havası, bu su buradan Hacer i Muallak taşının altına varır, oraya depo, Yani depolur yukarıda ya. oradan dağılır, suyun hepsi bir rekte, bir dakhta. O madenlere uğrayarak kimisi içme suyu olur, kimisi acısı olur, kimi daklısı olur, kimisi su olur, ondan olur dedi diyor. Ben oraları gördüm, götürün bunları, yine anakta ağlıyordu, diyor. götürün, yine mehber kuş oldular beni, koydunlar şimdi buraya diyor, ben de geldim, altı günü oldun diyor. Allah Allah, ben altı dakika altı daha zannetmiyordum diyor. Allah'ım Allah'ım ne kulları var, ne hikmetleri var. Yani insanın tek durduğu yerde oturunca çık yola, gönlümünü tefekkür eder, efendisini tefekkür eder, Allah'ını tefekkür eder. Yani, inanın sohbetiniz o kadar çoğalıyor ki afamat sıracak gibi de. Bu artık bir tık geliyor diyor ki 4000 peygamberin 4000 peygamberin Lokman Ali İstela'a sekiz vasıyeti var. Onu söyle diyor imkânını bulamıyorum. İnşallah. Allah bolluk verecek inşallah Allah, Allah, Allah. Habibi hürmetine Allah bolluk versin Amin. Sohbetimizi kesmesin Habibi Ekrem'i Hormatine Kesmek istiyorsa Bir gününü temam edemez Amin. Bir, bir gününü temam edemez Amin. Habibi Ekrem'i Hormatine Leyla-i Kadir Hormatine Nur-i Zulem hürmetine Nur-i Ekrem Hormatine Cilhanesi bür nur olur en var zikrullah <Sessizlik> ile ilhan esip olur. En var zikrullah ile iklimi delmamur olur. Mimar zikrullah ile iklimi delmamur olur. Mimar zikrullah ile her müşkil Derdi dile derman olur Canın içinde can olur Esrar zikrullah ile Canın içinde can olur Esrar zikrullah ile Gör ehli halin fırkasın Çak et diye bir hırkasın Gör halin Hırkasın Çak etticeği Bir hırkasın Devreyle zikrin Halkasın Fergah zikrullah İler Devreyle zikrin Halkasın Fergah zikrullah İler seni ikrar eder. Hem zikrini tekrar Eder Ahmed seni tekrar eder hemz-i tekrar eder ihlasını işar eder eşar zikrullah ile ihlasını işar eder eşar zikrullah ile. lan nedir ya Melekler altına Veysel Karani Seherde kaldı ve yola giderdi Hakkın isimleri zikir ederdi Şade yollarında İzlediğiniz için Oh. Oh, Oh